müellif Muhammed İbn Abdül ve Rahimahullah üzere Allah Teala ne şu buyurunu naklediyor. "Fela tec'alû lillâhi endâd." "Fela tec'alû lillâhi endâdan ve entum ta'lemûn." Bildiğiniz halde Allah Teala'ya bilerek ne yapmayın? ne yapmayın? Eşler ona eşler, putlar koşmayın. E bu ayetin bir siyah sibatı var. Bakara suresinde biliyorsunuz. Allah Teala diyor "Yâ eyyühen nâsu'budû rabbekum'llezî halakakum min nefsin vâhidetin." Ey insanlar, ümudu Rabbekom, Allahı kılakom min nefsün waheide. Yağın nasu ümudu Rabbekom Allahı kılakom ve aldinemin kablikom. Yağın nasu nasu insanlar, sizleri ve sizden önce kimleri yaratan Rabbinize ibadet edin. İbadetiniz yalnızca ne yapın? Yani burada, la ilahe illallah'ın illallah şerhi var. La ilahe illallah'ın bu ayetini okumuş olduğunuz bu kısmı illallah'ı ifade ediyor. Ya eyyuhannas, u'budu rabbakumullezî kalaqakum vellezîne min kablikum. Yani ey insanlar, sizi ve sizi öncekleri Allah'a ibadet edin. Yani la ilahe illallah'ın hangi kısmı oluyor bu? İllallah. La alekum ta taqul Allāhi jālalekum al-ardafirāshan oki yar yüzden ve abina gök bir ne yapmıştır, Bina yapmıştır ve anzal min al-çema imaan gökte anzal indirmiştir ve axrja lihi min al-çemarat rizqan lakum ve amurla ne yapmış, meyveler, rızık ve rızık olarak neyi çıkarmış, hemen devam ediyor. <güşmeler> bu Kelime-i Tevhidin neresi oluyor? <gülüyor> La ilahe. Fela teca'alûn Ona ne yapmayın? Eşler koşmayın. Ve entum te'alemûn. Bildiğiniz halde. Neyi bildiğiniz halde? Demin okuduk hayatta hatırlarsanız. Onu Rab olarak biliyorsunuz. Yaratıcı olarak biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz halde ona ibadet ederken onun gibi, ona ibadet eder gibi başkalarını ona ne yapmayın? Eş koşmayın. Nasıl? kurban kesiyorsunuz Allah için. Gidip aynı amaçla, aynı gayeyle ne yapmayın? ibadet niyetiyle kurbanı onlara lata, menata, uzaya, diğerlerini hubale kesmeyin. Bu ayetin genel manası bu arkadaşlar. Buradaki manası ise ilim diyor ki, ki müellif rahim Allah az sonra zikredecek bize. Şu umumi manası var. Yani rububiyeti bildiğiniz halde uluhiyette allah Teala ne yapmayın? Şirk. Koşmayın. Bir de Buradaki konuyla alakalı, buradaki meseleyle alakalı, sizler allah Teala'ya eş olarak sözlerinizle bazı şeyleri ne yapmayın? Eş koşmayın. Sözlerinizle, lafızlarınızla. Çünkü bazı lafızlar var ki, bundan sonraki bapta da gelecek. Adam geliyor aleyhissalatü vesselam'a diyor ki, Mâ Allahu ve şâ'efulân Mâ şâllâhu ve şirid sen ve Allah ne derlerse, buradaki V harfi Arapça'da tesviye, eşit. ifadesi. Sen ve Allah eşit. İşte böyle ki bu ayeti bunun için zikrediyor. i̇bn Abbas'tan az sonra bize nakledeceği sözle bunu işaret ediyor. Diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anh el-endad huva şirk endad, eşler benzerler yani o şirktir. el-endad huva şirk ahva min debibin nemli Ala cefatın suda, fi zulme Bu şey öyle bir şekilde ki diyor, gecenin karanlığında kapkara bir taş üzerindeki karıncanın ayak izleri kadar Gizli. gizlidir. Yani onu görmek için tür dikkat olmak lazım, çok yoğun bir çaba sarf etmek lazım, gayret sarf etmek lazım ki onun farkına varılar bilsin, bir ihtimal. Onun farkına varılmaya da Gelir. Şimdi bakın İbn Abbas açıklıyor ki İbn Abbas'ın bu sözü radıyallahu ne bir Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak kendi sözü olarak da rivayet olunmakta birçok sahabe tarafından. Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Müsnet Ahmet'te nakl olunan rivayetlere göre e, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu manada İbn Abbas'ın bize kendi sözünden naklettiği, muellifin naklettiği bu manada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözleri var. Şirk bu ümmette Siyah kara bir taşın üzerinde gece karanlığında karıncanın erkek bizi kadar nedir? Gizlidir. Açık değil. Yani korkulması gereken bir husus. Korkulması gereken bir konu. İbn Abbas açıklıyor o <gülüyor> enta ne demek? Allah Teala'ya nit er eşler koşmak, ortak koşmak. Ne demek açıklıyor İbn Abbas? O enta vallahi ve hayatike ya fulan. Vallahi ve hayatike ya fulan Buradaki dikkat ederseniz vav harfi yemin yani Allah'a ve senin hayatına yemin olsun ki demek. Şimdi bazıları şaşırabilir yani Allah'ım böyle yemin etme türlü de mi var? Şimdi aynı biz de Araplara diyoruz ya, bizim orada diyorlar ki ekmek çarpsın yani <gülüyor> adam diyor ekmeğe, ekmeğe yemin mi olur? <gülüyor> Değil mi? Ondan sonra yani her toplumun kendine has yemin etme şekli olabiliyor. Nedir yemin arkadaşlar? Onu telaffuz edenle, o sözü söyleyen, sözün sahibiyle duyan kişinin ortak tazim ettiği, ikisini bir arada tutan ikisini ikisinin de yücelttiği şeydir. Yani bu da ancak kime yapılması lazım? Allah. Yani söyleyen kişinin ve dinleyen kişinin tazim edip, Söylenen kişinin söylediği sözü vurgulamak için, tehdit etmek için söylediği sözdür yemin. Yani karşındaki adamı inandırmak istiyorsun. Söylediğin sözü vurgulayıp pekiştirmek istiyorsun. Onun da senin de tazim ettiğin, ikinizin katında da muazzam olan bir şey zikrediyorsun ki ağzından çıkan sözün karşındaki muhatap tarafından dikkate alınmasını istiyorsun. Mesela biz de diyoruz? Vallahi diyoruz. Vallahi deyince ne oluyor? Abi bu adam yemin etti. Artık dönmez. Niye dönmez? Çünkü diyorsun ki Allah'ın adını andı. Değil mi? Öyle demiyoruz. Allah'ın adını andı bu adam. Döner mi? Tabi bu muvahhidler katında. Allah-u Teala'yı insanların insanlar tarafından yapılan bir ibadet, ubudiyet göstergesi. Çok duyduk. Yine şu anda hayatta olan, Medine'de yaşayan ilim ehlinden birisi de bu dersin şerhinde naklediyor. Diyor ki, bir tanıdık vardı diyor, tanıştık, tövbe etmiş bir adam. Yaşamış olduğu ülkede insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklara hakem tayin edilen bir adammış eskiden. Tabi, tasavvuf da var, tarikatçılık da var. Tevhidi bilmeyen bir adam. sonradan adam tevhidi öğrenip tövbe eden bir kimse. Şeyhe anlatıyor, naklediyor. Diyor ki, suçlanan insan yaşamış olduğu ülkeler. Suçlanan insan diyor bana getirildiğinde töhmet altında bırakılan bir suç nispet edilen kimse getirildiğinde bana adama dediğim zaman işte bunu yapmadığına yemin et adam diyor böyle bütün yemin lafızlarıyla sana yemin edebiliyor Allah'ı anarak <Sessizlik> Allah'ı ve billahi ve tallahi ve rabbil ka'beti, ka'betin Rabbine Allah'a yemin olsun ki ben yapmadım. Hadi adamı alıp falanca kimsenin türbesine falanca kimsenin kabrine götürerek yani adam onun yemin etmesinden ipuçlarından, karinelerden yapmış olduğu tahkikten, araştırmadan o yemin sahibinin Allah'ın adını anarak yalan yere yemin ettiğini anlıyor ben diyor biliyorum bu adam yalan yere yemin ediyor çünkü yani Allah'ın azameti onda o kadar ne yapmamış, kendine yer bulmamış yer etmemiş, ona etkilememiş kolay bir şekilde yemin ediyor bugün de vardır insanlar bak şimdi ticaret için Allah'ın adını araya sokarak yemin edebiliyor o malı satabilmek için, halbuki yalan o adamı diyor alıp bir şeyhin, bir velinin, evliyanın türbesine, kabrine götürdüğümde diyor, gel burada, bu adamın adını alarak yemin et, hemen dili kekeleyip titreyerek adını alamıyor. Onun adını alarak yemin edemiyor. Niye? Çünkü zannediyor ki, o türbeli yatanın, o kabirde yatanın adını alarak yemin ederse çarpılacak. Başına bir bela gelecek. Başına bir musibet gelecek. Ne yapma başlıyor? Neye sığınmaya başlıyor? Allah'ın adını alarak yemin etmeye çalışıyor. Onun bu fiili ne oluyor arkadaşlar? Elbette ki oluyor. Abi insan yani sadece böyle Allah'tan gayrı başkasının ismini anarak yemin eder. Kalbindeki bu azamet örneği vermiş olduğu örnek bu derece ulaşmaz. Sadece yemin manasında ederse ibadet haline gelmediyse bu da küçük küçük budur. İşte diyor ki İbn Abbas radıyallahu an kişinin diyor Allah eş koşması budur. Kişinin Allahı ve hayatı ki ya fulan. Allah ve senin hayatına yemin olsun. Var mı öyle? Başka bir yerde yemin. Walih. Ne diyorlar? Ali yemin. Ha ve Ali diyorlar mesela arkadaşımız. Walih. Örak'tan bize bir haber bırakır mı? Sibel Hüseyin diyorlar. <gülüyor> Şurada yemin. Şşş. Şş. Ha, mesela şerefimin üzerine diyor. Türkiye'nin ülkemizle mülk de ne var. Şerefimin üzerine, namusum üzerine, üzerine yemin olsun diyor. Yahut ben kendim <gülüyor> duydum mesela. <gülüyor> Libyalı bir şahıslar adam konuşurken diyor ki, ben nebi. İlk başta anlayamadım. Dedim, acaba ne diyor bu? Sonra, tabii sonra da anlıyorsun kelime konuş. Dedim sen ne diyorsun böyle? Ya dedi biz de böyle işte biz böyle şey yapıyoruz yani. Yemin, Abi, yemin ediyor Ben nebi diyor. Gibi. İşte İbn-i Abbas da bunun hak Kişinin Allah'a ve senin hayatına emin olsun. Yahut لَوْ لَا كُلَيْبَتُ هَذَا لَا اتَانَا الْلِصْ Kişinin falancanın köpeği olmasaydı bize ne vardı? Hırsız girerdi demesi. وَلَوْ لَا الْبَقْتُ فِي الدَّار لَا اتَانَا Yahut bahçede bizim evin bahçesinde avlusunda ördek olmasaydı çünkü ördek yabancı birisini gördüğü zaman bağırır diyorlar. Yabancı olmasaydı ne yapardı diyorlar? gelmesi gerekiyor. Kişinin hırsız gelerdi. Bunlar hep bakın tefhidiz edilen şeyler. Kim söylüyor? İbn Abbas. Ha, İbn Kayyimin söylediği sözü ne söyleyeceğim? Yani İbn Abbas şu televizyona çıkıp da konuşan şarlatanları görseydi <gülüyor> acaba bunları daha vardı yani. Ve kavlu raculüli sahibihi maşaallahu ve şird. Kişinin arkadaşına Allah ve sen ne dilersen demesi. Bununla ilgili özel bir bab gelecek. Onun için onu o döneme erteliyoruz. Ve kavlu raculüli <gülüyor> levle Allah ve fulan. Allah'a ve sen olmasaydın demesi de Allah'a ortak koşmaya girer arkadaşlar. Bazıları var Allah'a ve sana güveniyorum diyor. Hayır. Allah'a güveniyorum. Sonra sana güveniyorum. La tecal fiha fulanan, hâze kulluhu bî şirk Bunların hepsi, bu sözlerin hepsi nedir diyor İbn-i Abbas radıyallahu anh? Anhum'a şirktir. Yani bir kemal bu lafızların kemal olan, mükemmel olanı, kamil olanı var. Sadece insanın şöyle demesi. Yani allah Teala olmasaydı böyle bir susması. Ama mesela biliyorsun karşındaki adamın da bu konuda bir şey var. Bir çabası var, gayreti var da, Bu da caiz olan bir lafızdır. Şunu da şöyle diyebilirsin. Allah ve sonra sen olmasaydın. Buna dikkat etmek lazım. Allah ve sonra sen olmasaydın ben bu işe alınmazdım. Aa, dikkat edin. insan konuşurken hep de diyor ya sen olmasaydın biz bu ihaleyi de alamazdık. Ya. Balantıyı kuramazdık. Yani bunlar da hep neyin alameti arkadaşlar? Kalpte allah Teala'yı tazim gereği gibi tazim etmemenin tevhidi tahkik etmemenin bir göstergesi. Rabahü İbni Hatim bunu İbni Ebi Hatim ne yapmış? Zikretmiş. Sonra bize müellif rahimullah an Ömer İbni Hattab radiyallahu anhudan bir hadis naklediyor ki bu hadis aslında i̇bn Ömer'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Burada bir müellif ne yapmış? Yanıldığıya düşmüş. Halbuki hadis Tirmizi hadisi e, İmam Ahmet İmam Hakim hadisi i̇bn Ömer'den rivayet etmiş. E, her ilim ne yapabilir? Yanıldığıya düşebilir. Hata edebilir. Tarikatçılarda olduğu gibi, tasavvuflarda olduğu gibi onların söylediği gibi evliyalar ilim ehli ne değildir? Masum değildir masum değildir. Dün bir arkadaşımız anlatıyor. Diyor, falanca cemaatim diyor, şehrimizde önde gelen birisiyle görüştüm diyor. Dedim ki diyor, ya hani sen demiştin bir seferinde senin hocan hani hata etmez. Hala buna kail misin? Bunu söylüyor musun? dedim diyor. O da bana dedi ki diyor, "Evet hata etmez ve yazmış olduğu kitaplarında kitaplarda da hata yoktur. Onlar vahidir." dedi diyor. Dediğim ki diyor keşke yani bu soruyu sana tekrardan sormasaydım. Bunu diyor zaten Bunu sana ne yapmazdım? S Sormazdım diyor. S evet arkadaşlar bu memlekette bu itikada sahip hepinizin bildiği insanlar var. Diyorlar ki hocamızın yazmış olduğu kitaplar ona yazdırılmıştır. Vahidir. Bir hafta ayırt değiştirilemez. Bizde Ehl-i Sünnet Cemaat İb-i Albani Rahim'e olan dediği gibi Ehl-i Ehl Sünnet bir konu anladırken lehinde olan ve aleyhine olan delilleri nefsine ne yapar? Zikreder. Hakkı bulur. Burada yani biz şunu diyebilir miyiz? Muhammed İbni Abdülhab burada Ömer İbni Hattab'dan rivayet etmiş. E, öyle demişse doğrudur. Vardır bir bildiği mübareğin. <gülüyor> Hata etmez nasıl olsa diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunu dersek ona masumiyet sadece etmiş Bir Yanlış artı Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Diyor ki ''Men halaka bi gayrillahi fakat kafara ev aşalak.'' Kim Allah'tan başkasının adına yemin ederse ne yapmış olur o kimse? Küfre düşmüş. <gülüyor> küfre düşmüş ya da şirke düşmüş olur. Yani bu küfürdür ve şirktür. İptida yani başlangıç olarak bu küçük şirktir. <gülüyor> insanın büyük söylemesi küçük şeydir. Ancak araştırıldığında, sorulduğunda, kalbindeki tazim, deminden vermiş olduğumuz örnekteki gibi Allah'ın adından yemin edip o velinin yanında yemin edememesi şeklinde kezahür ediyorsa, ortaya o şekilde çıkıyorsa bu artık Çin'e bak, büyük şirket, sokak, bu büyük şirktir. وقال ابن مسعوت رضي الله عنه ابن مسعوت diyor <gülüyor> ki لَاَنْ اَحْلِفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا Bu çok ilginç bir söz lan <gülüyor> ahmetin بالله cariben ahbuh iley an ahmet bi bighire sadikan ki Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmem başkasının adıyla doğru yere yemin etmemden daha sevilir yani yani Allah'ın adına bir tarafta Allah'ın adına bak yalan yere yemin ediyorsun otuzun malını o kişinin mülkünü almak için yalan yere yemin ediyorsun. Parasını alacaksın, yalan yere yemin ediyorsun. Bu hoş bir şey değil arkadaşlar. i̇bn yani Mesud radıyallahu an bunun çok hafif bir şey olduğunu anlatmıyor. Çünkü bu i̇bn Mesud radıyallahu an Bukhari'yle Müslüman'a rivayet etmiş olduğu bir hadise diyor ki bir kimse diyor Müslüman kardeşinin malını almak için yalan yere yemin ederse kıyamet günü Allah onu gazapla karşılar. Gazapla bir şekilde karşılar bunun tehlikesini biliyor. Bir insanın Allah'ın adını alarak yalan yere yemin etmesi din farkında, şuurunda ne kadar tehlikeli olduğunu şuurunda bir mesut. İzatihi kendisi diyor ki kim Müslüman kardeşinin malını almak için yalan yere yemin ederse ahirette Allah'la onun öfkesine nail olmuş bir şekilde. allah Teala onu öfkeli bir şekilde karşılar. Gazap eder bir şekilde karşılar diyor. Şimdi bunu söyleyerek diyor ki Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmem, Allah dışında birisinin adını anarak doğru şekilde doğru yemin etmem arasında çok büyük farktır vardır. Bu bana daha sevimli diyor. Niye? Çünkü birisi şirk, hele ki küçük şirk olsa bile, birisi, birisi masiyet, mürah. Başkasının adına alarak doğru yemin etmesi demesi ki Ya işte hani dedi ki demin dedi. Ve Ali diyor adam Ali'nin adını yemin ediyor Söylediği şey de doğru Dedi ki Ali'nin adına yemin olsun ki bu buzdolabı Türkiye'den geldi bizim memlekete Ve 5 yıl garantili Hiçbir şikayette yok Adam ne yaptı doğru söyledi Ve Ali'nin adını aldı bunu da doğru söyledi ama Şirk var Öbür taraftan da diyor ki Allah'ın adına yemin olsun ki bu buzdolabı Türkiye'den geldi halbuki bu buzdolabı oradaki bir şeyde varşa, ne onun adı? Fabrika, imalathanede yapılan bir mal. Allah'ın adını anlıyor ama yalan yeri hangisi daha hafif, hangisi daha ağır? Allah'ın adını anmayarak, başka başkasının adını emin edip doğruyu söyleyen hareket daha ağır. Çünkü şirk. Çünkü burada şirk işliyor. Öbür tarafta Afef. bina işliyor. Yani şey hafif derken yalan söylüyor. Bu da bize arkadaşlar sahabe katında sahabe katında şirkin ne kadar iğrenç, ne kadar kötü, ne kadar berbat bir şey olduğunu anlatan bir eser olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Ama bu yani kendini bu nispet etmiş, öyle insanlar çıkmış ki kitabın şarihlerinden Muhammed Abdullah'ın torunlarından olan Ram Abdurrahman da burada nakletmiş mesela. Burada Türkiye'de de memlekette de bazı cemaatlerin camilerde okuduğu kasideyi bu, bu seyriye denen bir kaside var. Adam orada diyor ki, Ya Ekremel Kalk, Ey mahlukatın en cömerdi. Sesini diyor. Kime sesini? Peygamber esneye. Ma li men elûz bihi siwâke inde hulûlil hâdifil amel. Başıma gelen diyor, Hadiselerde, başıma gelen olaylarda, başıma gelen sıkıntılarda senden başka sığınacağım, sığınacağım bir sığınak yoktur. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan yıllarca sonra dünyaya gelmiş, o vefat ettikten sonra, toprağa dönüldükten sonra bir insan bunu söylüyorsa, bu nedir arkadaşlar? Büyük şeytir. Ve bunu insanlar bugün ne yapıyorlar? Kaside olarak terennüm ediyorlar, ilahi olarak söylüyorlar. Senden başka diyor, nedir? Ben ne yapamam? Kimseye, senden başka benim sığınacağım bir sığınak yoktur. Diğer bir eser, müellif rahimahullah'ını zikretti. Anhu Zeyfe radıyallahu anhu, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem. La taqulu mâ ve şa'a fulân. Diyor ki, Allah'ı falanca diledi, demeyin. Ve lakin qulû Allah, şa'Allah, sümme şa Nasıl diyeceksiniz? Maşa'Allah. Sümme şa'ef olay. Allah diledi sonra falanca diledi. Falanca istedi böyle oldu. Ve an İbrahim el-Nekai ila el-Nekai'den rivayet olunca ennehu yekrahu e'udu billahi ve billahi. İbrahim el tabi selefin literatüründe ıslahında mekruh bir alimin kerih görmesi hangi manaya geliyordu? Bunu daha önce söylemiştik. Haram. Haram olarak diyordu. İnsanın eûzu billahi ve Allah'a ve sana sığınıyorum demesi nedir arkadaşlar insanın? Bunu söylemesi haramdır, şiittir. Ancak biz istiaze ile alakalı istiazenin caiz olanını da söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir ders yapmıştık. Yani demiştik ki kalbi akt ederek, itikad ederek sığınmak caiz değil. Ancak insanın karşısında kendisine duyan, hazır olan, hayatta olan ve gücü yeten bir adama ne yapması? Sığınma talebinde bulunması nedir? Caizdir. Bunun onun <gülüyor> arasında bir fark vardır. Yani bu, bu seyrinin burada de söylendiği şey caiz olan istiyazı şartlarına ne yapmamakta? <gülüyor> peygamberin 400 yıl, 500 yıl sonra gelmiş, 600 yıl sonra gelmiş, peygambere sesleniyor. Ve başına gelen felaketlerde, sıkıntılarda, peygamberin kadir olmadığı, kadir olup olmadığını bilmediği konularda ne yapıyor? Ondan yardım yardımcı. Peygamber seni ne yapıyor ki? Duymuyor ki sana nasıl yardım? Esin. Ve yecozu eniyekul, İbrahim'de kaydediyor ki, insanın şöyle demesi caizdir. Billahi fümme bik. Yani önce Allah'a sığınıyorum, sonra sana. Kalbe yekulu levlallah fümme fulahim. Aynı şekilde mesela mesela, yani Allah olmasaydı sonra sen olmasaydın. Bu caiz olan kısmı. Kemal olan kısmı ne arkadaşlar? Şimdi tam uğruğunu <gülüyor> olanı, kemal olanı. Allah kardeşi kimseyi sınırmıyor. Allah olmasaydı. Ama insan da duyduğu ki diyor ki Allah olmasaydı ve sonra sen olmasaydın. Bu da söylenmesi caiz olan lafızlardan. Ama derse ki Allah ve sen olmasaydın bu lafızda neydir? Şirktir. Ve la tegulû Allah ve fulân Sakın ha, Allah ve falanca demeyin Diye İbrahim Nekai'nin sözü burada bitiyor. İnşallah önümüzdeki hafta kendisini Allah'la yemin Allah'ın adı anılarak yemin edilen kimsenin ikna olmaması ile ilgili babı ve ondan sonra gelen Allah ve sen ne dilersen babını işleyeceğiz. Aslında Sohbet'in başında da söylediğimiz gibi bunlar hep el faz eşşirkiyeden olan e, türden şiddetlerdir. Hüce Rabbimiz bizleri bu tür sözleri söylemekten muhafaza eylesin. İlimizden bütün sözler çıkmasından bizi korusun.